Bin ihlas zinciri gibi böyle bir rakam telaffuz ederek yok, bir şeyler okumak var mı? Yok hayır. Dediğim gibi bin ihlas zinciri de yok. Efendim işte 4444 salavat zinciri de yok. Böyle bir şeyler yoktu. Bakın burada şuna dikkat edeceğiz. Allah Celle ve Ala veya Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir konuda bize bir sayı vermişse biz o sayıyı riayet edeceğiz. O sayıyı koruyacağız. Sayı vermediği yerde ise biz sayı vermeyeceğiz, tamam. Ya ne yapacağız? Herkes gücü oranında demin söylediğim gibi salih hamel yapacak, güzel hı hı, bir iş hı. yapacak, arkasından da Allah'a dua edecektir. Bakınız, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam efendimiz namazların akabinde 33 kez Subhanallah, 33 kez Elhamdülillah, 33 kez de Allah Ekber demeyi, Yüzüncüde de la ilahe illallahu ahdehu la şerike la lehu l-mulke ve ala kulli şeyin kadir. Zikrine ilave etmeyi bize sünnet olarak bırakmış ve ümmetini de buna teşvik etmiş midir? Evet. Biz burada sayıyı muhafaza ederiz, koruruz. Ama Peygamber aleyhissalatü vesselam'dan veya Kur'an-ı Kerim'de 4444 salavat tefriciye getireceğiz diye bir emir var mı? Yok. O zaman karşımızdaki insana bunu söyle, bunu yerine getir. Yerine getirdiğinde de mutlaka senin isteğin hasıl olur. Allah isteğini verir, isteğini geri çevirmez demek. Bu doğru değil. Niye? Çünkü böyle bir şey söylediğinde Kur'an'a ve Sünnet'e dayanman gerekir. Kur'an'da, Sünnet'te böyle bir şey yok. Efendim filanca alimimiz böyle tavsiye etti. Evet. Cenabı Hak Celle Allah Hazretleri o alimimize veya o kuluna. 4444 defa okuduğundan dolayı o salavat-ı şerifleri evet. o işinin muradını vermiş. Onun duasına o şekilde icabet etmiş. Belki seninkine o şekilde icabet etmez. Belki seninkine binde icabet eder. Belki beş de icabet eder. Dolayısıyla filan alim veya filan salih zatın şu kadar okuduğu tecrübeyle sabit ona işte Allah icabet etti, duasını kabul etti sonra da isteğini verdi sen de böyle mutlaka olur demek attır doğru bir söz değildir. Bundan uzak durmamız gerekir.